Haşr suresinin son ayetleri sabah namazlarından ve akşam namazlarından sonra okuduğumuz ve halk arasında da Hüvallahüllezi diye bilinen yerler. Genellikle en çok okunması adet edinilen son üç ayetidir. Ama biz istersek bu üç ayetten önce bir ayet daha ya da iki ayet daha ilave ederek okuyabiliriz. Yani Lev Enzelne ayetinden, Yahut La Yes Tevi Ashabül ve Ashabül Cennet ayetinden başlayarak da okuyabiliriz. Yalnız bu ayetleri okumadan önce Euzu Besmele çekerken belki dikkat etmişsinizdir. Farklı bir Euzu Besmele çekeriz. Şunu demek istiyorum. Eûzü billâhi mineşşeytanirracim şeklinde değil de Eûzü billâhi semî'il alîmi mineşşeytanirracim diyerek başlıyoruz. Bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Kur'an okumaya başlanırken mutlaka istiaze diye bildiğimiz Euzü billahi mineşşeytanirracim deriz. Bu şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım anlamında bir ifadedir. Ama gerek sabah namazlarında gerekse akşam namazlarında bu Haşr suresinin son ayetlerinden önce çektiğimiz istiazede yani Euzüde billahi kelimesinden sonra Cenabı Hakk'ın Esma-i Hüsnası'ndan esemir es ve El Alim sıfatlarını ilave ederek çekmemiz sanki gün ikiye bölünüyor. Sabahtan akşama kadar gündüz, akşamdan sabaha kadar geceleyin her sözümüzü duyan ve işiten, her türlü hareket ve davranışlarımızı bilen, Allah'a sığındığımızı belirtmek istiyoruz ve mutlaka Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altında olduğumuzu hatırlıyoruz. Bu duygu çok önemli. Gerçi mecbur değiliz mutlaka bunu böyle okumaya. Ama düşünün, bu düşünceyle es ve El-Alim sıfatlarını ekleyerek okumamız, tahmin ediyorum, çok daha güzel olur. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de rivayetler var. Öyleyse dinleyin şimdi, ben bu es ve El-Alim sıfatlarını ilave ederek üç defa Eûz'ü çekiyorum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Eûzü billâhissemî'il alîm mineşşeytânirracîm Besmere'ye gelince Gerçi halk arasında bu Haşir suresinin evvelinde çektiğimiz Besmere'de bazı farklılıklar görmektesiniz. Ama benim size tavsiyem her zamanki çektiğimiz besmele gibi olsun. Yani Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okuyalım. Belki duymuşsunuzdur. <Sessizlik> Allah-u khayrul fatihine bi'inayeti Bismillahirrahmanirrahim diyenler var. Ya da bir surenin içindeki bir ayetten alıntı yapılarak İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim diyenler var. Sevgili kardeşlerim, her zamanki çektiğimiz besmele gibi olsun diyorum, zira Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Böyle olunca her işinize başladığınızda ne yaparsanız yapın besmele çekerken mutlaka o işle ilgili olur. Yani Allah'ın adıyla yiyorum, Allah'ın adıyla içiyorum, Allah'ın adıyla giyiyorum, Allah'ın adıyla oturuyorum, Allah'ın adıyla kalkıyorum ve Allah'ın adıyla Kur'an okuyorum demek anlamında bütün yaptığınız işler gizli olur. Onunla ilgili olur. Bu bakımdan başka herhangi bir ilave yapmanızı ben tavsiye etmiyorum. Öyleyse dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Haşr suresinin son ayetlerini okumaya başlayacağım. İlk olarak La Yestevi ayetinden başlamak istiyorum. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenne ashabul cennetihum ul ayette dört elif miktar uzatılarak okunacak kelimeler var. Ve şeddeli nunlar var. Günne yapılacak. Yani üzerinde biraz tutularak okunacak. Bir daha okuyayım. La yestevi ashabun nari ve ashabul cenneh Açabul cenneti hümü falazun. Şimdi bundan sonraki ayeti okuyayım. La anzelnâ hâzâl Qur'ân ala jebel illa râytêh kâşâm Düya'dan, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Cebellille rai tehü diye okunurken lam şeddeli olarak okunacak. cebelille Cebellille rai tehü. Xaşiyam mütesaddeam min kelimelerini okurken mimler şeddelenecek ve gunneli olarak okunacak. Xaşiyam mütesaddeam min. Xaşyetille, şu harflerini de. Kırıltılı olarak okumaya dikkat edelim ve tilkel emsellü kelimelerini ve tilkel selü demeyelim ve tilkel emsellü ne kelimesi dat harfine dikkat azı dişlerden çıkarmaya gayret edelim nadribü demeyelim nun ince sesli dat kalın sesli ne Neavlri bu halin var oradaki bu künneyde lütfen dikkat edelim. Ayeti bir daha okuyorum. Lw an zelna hadal Qur'an ala jebal lra eytemu kasham min kshyeti وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبْهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ <يَتَفَكَّرُون> Geldik en son üç ayete. Halkımız arasında en çok okunan bu üç ayettir. Yani Hüvallahüllezi diye başlayan ayetler. dikkat edelim bu hı Allah ile ile illlahu bu Alimül Vay bir veş Bu ayette dört elif miktarı uzatılarak okunacak kelime var. La ilahe. Buna dikkat edelim. İlla kelimesine biraz vurgu yapalım. Bazı arkadaşlarımız hüve kelimesini okurken hü harfini maalesef belirtmiyorlar. Hüvallahu, hüvallahu diye veriyorlar. Buna pek özenmeyelim. Hu Allahu Hu Allahu şeklinde hüve kelimesini iyi belirtelim. Bir de la ilahe illa hüve kelimesinde durduğumuz zaman hüv demeyelim. hü demeyelim. Hū met yaparak okuyalım. Şimdi ayeti bir daha okuyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bundan sonraki ayet Allah'ü Lâ ilâhe illâhu, el-Malik al-Qûdûs, Sâlam al-Mûmin al-Muhaymin al <Sessizlik> Bu ayet aşağı yukarı açık. Fazla dikkat edilmesi gereken bir kural yok. Biraz önce belirttiğimiz hususlar var. Yalnız el-mütekebbir kelimesinde durduğumuz zaman gayet ince okuyalım. El-mütekebbir. Bir de Subhanallahi amma yuşrikûn. Burayı okurken amma kelimesinde gunne yapalım. Evet son ayet okuyorum. Allahul halikul bari'ul musavviru lehün esmaül husna bihu lehu ve hakim burada da el musavvir kelimesinde ra kalın esma dört elif miktarı uzatılarak okunacak Lehül esmâ'ü kelimelerini ise lehül esmâ'ü okumayalım, lehül esmâ'ü şeklinde iyi ayırt edelim. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi baştan itibaren hiç kesintisi olarak bu ayetleri okuyacağım, lütfen iyi dinleyelim. Eûzu billâhi's-semîi'il-'alîm minash-şeytânir-racîm Eûzu billâhi's-semîi'il-'alîm السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحابن وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكروا. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحِيمُ هُوَ الله الَّذِي لَا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبير سبحان الله عما يشركون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 قدعقل <Gülüşmeler> الله